Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Haritistan Sanat programındayız. Ben programcınız Çelenk. Bu hafta yine görsel sanatlar alanında bir destek projesinden size bahsedeceğim. Hatırlatmak adına geçen hafta Saha Derneği'nin proje yöneticisi Nazlı Yayla ile birlikte Saha Sürdürülebilirlik fonunu duyurmuştuk. 2 Temmuz'a kadar başvurabileceğiniz bir Fon bu, COVID-19 pandemisinden etkilenen sanatçılara, inisiyatiflere, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarına yönelik ayrıntılarını saha.org.tr adresinden alabilirsiniz. 2 Temmuz akşamına kadar da başvuru kabul ediliyor diyelim. Malumunuz COVID-19 pandemisi süreci, hala da devam etmekte olan bu süreç kültür sanat sektörünü çok ağır darbeye uğrattı ve bunun... Asıl yansımalarını, asıl kötü sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha da fazla hissedeceğimizi hepimiz biliyoruz. Bugün o yüzden bu konuya biraz devam etmek istiyorum. Üstelik de bu sefer misafirim Saliha Yavuz'un öncülerinden olduğu oluşum tamamen kendi kendine örgütleyen, arkasında bir dernek, bir kurumsal alt altyapı, bir örgüt olmadığı halde karşılıksız kaynak paylaşımının aciliyetine ve dayanışma inanan bir grup kültür sanat emekçisi olarak bir araya gelerek oluşturdukları bir proje Omuz bir web sitesiyle, iletişim yapıyorlar omuz.org omuz adresinden bilgi alabilirsiniz ve Covid-19 sürecinde daha da görünür hale gelen ekonomik eşitsizlik ve güvencesizlik ortamında bir dayanışma ağı güçlendirmeye çalışıyorlar. Salih Yavuz bu oluşumun bugünkü sözcüsü çünkü burada anonim kalmayı tercih eden baya bir grup gönüllü var arkasında hepsi kendi uzmanlıkları çerçevesinde bir ucundan tutmaya çalışan kendi bilgileriyle katkı sağlamaya çalışan Salih Yavuz'u ise bu alanda çalışanlar gibi ben de uzun süredir tanıyorum çünkü farklı farklı projelerde son derece aktif olarak çalışan, kendisini sanat yöneticisi olarak tarif eden bir görsel sanatlar, kültür sanat emekçisi diyelim. İzmir'i biraz biliyorsanız Hay açık alan, onun da kurucularından olduğu bir bağımsız sanat inisiyatifi. İstanbul'da ARD Collection'da çalışıyor. Taner Ceylan Stüdyosu'nun koordinatörü olarak çalışıyor. Artwalk'dan belki Artwalk İstanbul'dan daha doğrusu onu hatırlayabilirsiniz. Pek çok yerde karşınıza çıkmış olabilir. Şimdi omuz noktası Org projesinin bu oluşumunda kurucuları arasında aslında daha da fazla rolü var ama kendisi <gülüyor> öyle tarif ettiği için ben şimdilik abartmayayım. Saliha, omuz nedir? Nasıl omuz Hı. verebiliriz? Ee, omuz aslında senin de hani o bir ay önce üzerinde çalıştığımız dilini dikkat ettiğimiz metinde de andığın, okuduğun üzere e, aslında karşılıksız bir dayanışmaya inanan, Ee, bir yapı, ee, çok basit anlamda destek al destek ver mekanizmasıyla işleyen, işte web sitesi üzerinden formu doldurarak destek almak üzere başvurabildiğiniz ya da destek vermek istiyorsanız yine form üzerinden destek verme taahhütlüğünde bulunabildiğiniz böyle bir yapısı var. Ee, burada tabii bu Covid süreciyle daha görünür olan, daha böyle <gülüyor> yüzümüze doğru çarpan bu kültür sanat sektörü çalışanlarının güvencesizliği üzerine e, harekete geçmiş bir yapı. Ee, ilk işte bu Covid hikayesi başladığı zaman Nisan ayında küçük bir çember içinde ihtiyacı olduğunu bildiğimiz arkadaşlarımız için böyle hani kulaktan kulağa ya da işte birbirimizle iletişim kurarak bir dayanışma başlattık. Bu aslında tiyatroda tiyatro çalışanları arasında da var, sinema çalışanları arasında da var. Herkes birbirine destek vermeye, yardımcı olmaya, ee, elinde olanı paylaşmaya niyet etti. Biz de o niyetle Nisan ayında böyle bir şey başlatmıştık. Ama sizinki, yani omuz diyelim hı hı. ki, Ama e, görsel sanatlar alanına odaklandığı bir noktada aynen. herhalde değil mi? Aynen. Bütün bu iletişim yani o Nisan ayında başlayan iletişimle e, gene kültür sanat alanında çalışan ve o ilk dönemdeki değil, hı hı. E, dayanışmaya destek verenlerle konuşmaya başladık. Aslında yani hani senin de bildiğin bu alanda çalışan bir sürü insanın belli periyotlarla hadi birbirimizle dayanışmaya dair, örgütlenmeye dair bir araya gelelim konuşmaları gibi bir konuşmalardı bunlar. Bir yandan dünyada ne olduğunu izliyorduk. Hani belli Avrupa ülkelerinde devlet destekleri vardı. Ya da yine oluşturulmuş omuz gibi yapılar vardı. Bunları izleyip Türkiye'de ne yapabiliriz? Bizim ortamımızda, bizim alanımızda ne yapabiliriz'e yönelik bir dizi toplantılar yaptık. Ve sonunda Türkiye'de Hiçbir kriter belirlemeden, aslında kriter sun istemeden, belirlemeden, destek alacak kişiye herhangi bir koşul vermeden, sormadan, karşılıksız olabildiğince anonim destek alan ve destek veren arasında iletişim bilgileri olacağı için o bir noktada anonimlik kırılıyor ama en azından bizim açımızdan olabildiğince anonim bir yapı oluşturmaya çalıştık. Peki ee, şunu sorayım mı hemen? hemen. Kimsem ben destek alabilirim? Görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı olabilirsin, bir galeri çalışanıydın, işinden edildin ya da işte sanat nakliyesi yapıyorsun ya da muhasebeciydin galeride ya da işte bir müzede bir şeylere işinden çıkarıldın, güvenlik görevlisiydin aslında bunların hepsi buna başvurabiliyor. Yani genel olarak kültür sanat emekçisi Aynen. Çünkü Ve ama hani, ama buna ihtiyacı olan böyle bir dönemde değil mi? Tabii. En azından onların size ulaşmasını tercih edersiniz, aynen. onları okudu Aynen ama işte vermeyeyim. kriter de sormadığımız <gülüyor> için şeyi kontrol edemiyoruz, edemeyiz yani hani onu etmek istemiyoruz. Karşılıklı güven İhtiyaç var mı yani. dedi, aynen karşılıklı güven. Çünkü bu süreçte hepimiz sadece kültür sanat alanında değil hani evinde otururken komşunun Ya senin karnın doyurken komşunun gibi doyuyor mu acaba, hani ne oluyorsunu düşündüğü için herkesin hani böyle bir aslında e, bir şey, karşılıklı bir güven beklentisi var. E, o yüzden herkes o anlamda başvurabiliyor. Peki ee, başvurdum çünkü oldukça basit bir mekanizmanız var. Hı hı. Ben web sitesinde önümde şu anda. Bir destek al var, hı hı. destekleri de soracağım ama hı hı. destek al var. Destek ala tıkladığım zaman basitçe bir formda açılıyor. Adı doldurur. soyadı, çalıştığı alan diye bir soru var. Şeyi anlayabilmek için, biraz data da edinmek tabii. için, bir de anlayabilmek için o görsel Sek sanatlar alanı. tabii Sektörün yetişir. ihtiyaçlarında belki Aynen. hangi kolunda çalışanlar e daha çok. E olur. iletişim bilgileri var ve IBAN bilgisi soruyor destek almakla ilgili kısımda. Destek ver formunda da isim, soyad gene ve iletişim bilgilerini soruyoruz ve kaç destek vermek istersiniz? Kaç bir şey. destek nedir? Askıda gibi bir modele de yakın gibi hissettiğim için soruyorum. Gibi Biz 1000 TL diye bir rakam Hı -hı. belirledik. Destek verenler istedikleri kadar 1000 TL destekte bulunabilirler. 1000 katları. Aynen 1000 katları şeklinde destek olabilirler. Ya da şunu da öneriyoruz, eğer tek başınıza 1000 TL destek veremiyorsanız arkadaşlarınızla birbirinize omuz verin ve bu 1000 TL'yi toplayın ve destek olduğunu da söylüyoruz. Destek alacak kişilere 1000 TL destek gidiyor ama destek alacaklar sadece bir kere bundan yararlanabiliyorlar. Bir son başvuru tarihi var mı? Bir son başvuru tarihi var. 30 Hazirana kadar destek al ve destek ver formlarını doldurabilirsiniz. Tamam, destek vermek istiyorsak da en azından destek bu aşamada... Destek vermek istiyorsanız aslında sonrasında da tabii ki destek Hı. taahhütünde bulunabilirsiniz. Çünkü ilk aşamada web sitesine girdiğinizde hemen sizden bir para istenmiyor, bir kredi kartı Hı. vesaire gibi bir şey yok. Sadece orada ben destek olacağım sözünü veriyorsunuz aslında. Sonra işin kolaylaştırıcılar diyoruz biz. Gönüllü kolaylaştırıcıların işi ağırlıklı olarak başlıyor. Sonra işte bu destek vermek isteyenlerle iletişime geçiyoruz. Onlara destek alacak kişilerin IBAN bilgilerini iletiyoruz ve dekont takibi yapıyoruz. Ama burada tabi gene yani Birçok ülkede benzer bir sorunla birlikte, Türkiye gerçeğiyle ile de birlikte destek almak isteyen sayısı ile destek vermek isteyen sayısı arasında bir uçurum söz konusu hmm. olabiliyor. Şeyi sorayım o zaman hemen o örneğe bakalım. Ne zaman başladınız? Ne kadar destek aldınız? Ne kadar ee, destek verebildiniz? Çarşamba mı acaba site açıldı? Bugün ayın kaçı? 19 Haziran. 10 Haziran'da ya da 11 Haziran olması lazım. Hmm. Web sitesi açıldı. Şu anda e, sabah konuştuğumuzda yanılmıyorsam 230 destek talebi vardı, hı hı. destek almak isteyen vardı. Ve zannediyorum 20 kadar destek veren formu doldurulmuştu. Bu ee, birbirini tutturmadığı zaman ne yapıyorsunuz? Çünkü senin çok iyi, biraz önce de vurguladığın gibi hiçbir bir koşul, koşul var. olmasın, kriter evet. olmasın, seçen olmasın. Ya yani bu aşamada bir kere şöyle bir mesai var. Biz yani sadece oradan formda olursunlar diye beklemiyoruz tabii. <gülüyor> ee, hem iletişim kurduğumuz herkese hem de bu ilk aşamada gönüllü kolaylaştırıcı rolünü üstlenen 5 kişi arasında e, ciddi bir telefon, e-mail, trafiği yürüyor. Destek alabilmek için destek verecek kişilere ulaşmaya çalışıyoruz. Böyle bir mesai var. İlk aşamada şöyle kendimize bir söz verdik. Tabii bunu böyle şeyde bulunamıyoruz. Yani 100 kişiye destek gitmesini hedefliyoruz. Yani 100 kişe destek verirse hiç kişiye destek gidecek diye ama şu anlara göre 230 başvuru var. Evet, 1000 başvuru oldu. 1000 bugün oldu. De dinlediler huzurlar <gülüyor> ve <gülüyor> olan birilerine ulaştınız. <gülüyor> İnşallah o kadar olmadı böyle. E, böyle bir durumda destek gelen destek sayısına göre bir e, bilgisayar yazılımı üzerinden bir şey yapacağız, seçim olacak. Yani hani biz seçmeyeceğiz. Kura gibi bir şey aslında değil mi? Kura gibi bir mi? şey Öyle olacak. Bir seçecek, o Aynen. Algoritma, üzerinden. Aynen, algoritma seçecek yani. Ve ona göre ne kadar destek geldiyse işte ne bileyim 100 destek geldiyse oradan seçilen 100 kişiye gidecek. Diğerleri yine başvurabilecek. Destek almayanlar yine başvurabilecek. İşte inşallah işte 250 destek geldi işte 200 başvuran var onlara eşleştirmesi yapacak gidecek gibi böyle bir mekanizma var. Dediğim gibi kriter yok ve bir seçim kişi seçmiyor. Tamamen o algoritmalarla bilgisayar yazılımları üzerinden bir seçim oluyor. Ee, görsel sanatlar alanında olanlara şey yapıyoruz ama destek vermek konusunda şeyi önemsiyorum ben. Yani destek verenler, hem kültür sanat sektöründe çalışanlar, emek verenler, işte koleksiyonerler, hani ilk aklımıza gelenler, işte ne bileyim müze gibi büyük işte kurum kurum çalışanları, yöneticileri vesairenin yanı sıra bunu tüketenler. Yani sanat, kültür sanatı tüketenler bir konsere giden bir sergi gezen kişinin bunları yapmaya devam edebilmesi için elinin taşın altına koyması gerekiyor. buradan biraz bakıyorum. açık radyo dinleyici desteği gibi. Biraz o alanda belki de yani eğer da... sanatçıları takip ediyorsanız, sergiler geziyorsanız ve bir imkanınız da varsa 1000 lira bile hatta birkaç kişi de bir oraya gelip oluşturacağız aynen. imece usulü bir 1000 lira bile burada bir sanatçının, bir sanat emekçisinin, bir sanatçı olması evet. da gerekmiyor. Ee, bu dönemde etkilenen bir sanat emekçisi işine yarayabilir. Öyle Aynen. düşünmek lazım. Ee, biraz işte yani hani şey hassasiyeti bizim kültürümüzde de var ya o dayanışma ve işte paylaşmak falan ama şu anda hani böyle bir yalandan normalleştik ya <gülüyor> <gülüyor> hani bir rehavet de insanlara geliyor ee, ya da işte ilk anda tamam canım ne varsa paylaşırım psikolojisi şimdi biraz daha böyle önünü e, göremeyerek haklı olarak insanlar hani çekin edebiliyor. O noktada hep şey söylüyoruz yani hani e, dediğin gibi hani arkadaşlarımla bir araya gelip işte ben şey diye dün mail attım böyle 50 lira, 100 lira, 500 lira ne kadar verebiliyorsanız yani hani onu toplayıp aktarmakta sakınca yok. Buna yürekler demek de hep şeyi düşünüyorum yani hani bu süreçte nasıl e, bilmiyorum herkeste böyle oldum ama tüketimlerimizi düşünüyoruz ya yani <gülüyor> hani e, ben kendimi kültür sanat alanında bir şeyler yapmadan düşünemiyorum. İş anlamında demiyorum yani. Sergi gezmediğim bir hayı kurarken biz öyle Ayşe ile konuşurken ben 70 yaşıma da gelsem sergi gezeceğim, konsere gideceğim. Yani hani buysa mantık o zaman bunun için bir şey yapmam gerekiyor. Yani gibi bir mantıkla aslında. Yani aşağı yukarı durum Öyle, peki ufak bir toparlayalım hatırlayalım. Hı. Bir defa Omuz'dan bahsediyoruz. Salihan Yavuz'la birlikteyiz. Hı. Açık Radyo'dayız. Sarişten Sanat Programı'nda ben de programcınız Çelenk. Omuz.org'dan destek alabilirsiniz. Ve destek verebilirsiniz. İlk etapta 30 Haziran'a kadar ilk dönem başvuruları var, destek vermek istiyorsanız da zaman sınırı yok tam tersine. Bunun sürdürülebilirliği etrafınıza da duyurmanız, belki devamlı ara ara destek vermeye şey çalışmanız daha da önemli olacak. Çünkü 1000 liradan bahsediyoruz evet. aslında, tabii 1000 lira ve katları destek verenler için. Aha. Bunu buradan hatırlatalım. Omuz herhangi bir örgütlenme var tabii ki arkasında tamamen kendi kendine oluşmuş, kendi kendine örgütlenmiş bir yapı diyelim. Ama arkasında herhangi bir kurum, kuruluş, şirket, dernek, vakıf hiçbir şey yok. Kendi hazırlarına ödeme dahi kabul etmiyorlar Aynen. biraz öyle yani sistemden bir ödeme, bahsetti. komisyon yok ya da işte ne bileyim öyle bir yapı değil. Tabii ki şeyi öngörüyoruz iyisini. Işte. İş, yani umarım <gülüyor> öyle bir şeydi. Yani dönüşür. Görsel Sanatlar alanında nasıl bir meslek birliğine hep ihtiyacımız var ve hep bunu konuşuyoruz. Ee, hani belki olmaz bunun bir adımı olacak. Yani hani devamlı destek al, destek ver mekanizmasıyla atıyorum bundan Covid'den sonraki süreçte yurt dışındaki bir e, sergisine gitmek isteyen bir sanatçının uçak bileti için belki başvuracağı bir platformda görüşeceğiz. Kesinlikle. Ya da işte ben sanat yöneticisi olarak bir serginin iletişimi ve işte proje yönetimi ile ilgili emeğimi koyacağım. Ona ihtiyacı olan biri benden emeğimi alıyor olacak. Yani sadece para üzerinden değil, emek üzerinden ya da işte teknik olanaklar üzerinden de bir dayanışma modeline dönüşmesi hayali planı var. Ama tabii şu anda ilk aşamada ekonomik şey çok ciddi bir e, sorun halinde olduğu için hani Covid ile birlikte şu anda ihtiyacın aciliyetine hani yönelik bir çözüm var. Şimdi bu süreçte e, hani sana da söyledim toplantılar yapmaya başlayacağız. Hı hı. Bu alanda üretenler, çalışanlar, tüketenlerle birlikte ve bunun aslında dönüşmesi için neler, nasıl olacakları konuşuyor olacağız. İnşallah bir şeye dönüşecek. Seninle de konuştuğumuz bir şey tabii ve çevremizde çok konuştuğumuz bir şey. Bu alanda geçmişte de çok girişimler oldu. Aynen. Yani Gezi dönemi de bunu olumlu evet, anlamda evet, tetikleyici evet, bir dönem evet. oldu. Orada da hayaller kuruldu. Bununla ilgili Avrupa Kültür Başkenti sırasında da Aynen. çeşitli dönemlerde kuruldu. Özellikle kriz dönemlerinde buna daha çok ihtiyaç olduğu için onlar Aynen. da vesile oldu. Bu kriz de o anlamda bir evet. umarım vesile olabilir ve... Ee, geçmiş deneyimlerle bu kez başarılabilir, yani. neden başarılmasın e tabii... yani ben o anlamda olumsuz ya da kötü kötümser de düşünmüyorum ama o deneyimler hakkında ne düşünürsün, oradan başka bir yere gidilebilir çok, çok mi? Ben o deneyimlerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum, bu benim tabii kişisel Hı -hı. görüşüm. Ee, yani hep konuşurken, yani işte senle de konuştuk, kendi aramızda da konuşur, konuşuyoruz, mesela UPSD'yi çok eleştiriyorum Hı -hı. ama UPSD önemli. Hı -hı yani ay ayrı... plastik sanatçılar derneği. Plastik sanatçılar derneği. Sanatçılar derneği mi? Sanat, Sanat derneği, derneği. derneği galiba. Plastik sanatlar derneği galiba. Hani 80'lerde kurulmuş bir yapı. Tüzüğüne baktığınız zaman sanatçı haklarını gözeten, takip eden ve bu alanda çalışan bir yapı olarak görünüyor. Ama hani e, pratiğe döndüğümüz zaman eleştireceğimiz çok şeyi var. Benim kişisel olarak eleştireceğim şeyler olabilir. Ama oradaki deneyim bizim için çok kıymetli. Yani derneğin çalışanları, kurucusu, yöneticisiyle oturup bu deneyimi çalış, paylaşmak, çalışmak gerekiyor Kesinlikle. eğer bir mesleki örgütlenmeden bahsediyorsak. Ve bunun tek başına değil, birlikte yürütülebilir bir şey olması gerekiyor. Yani e, bir mesleki örgütlenme, sanat, kültür sanat emekçileri meslek birliği, odası falan gibi bir şey kuracaksak orada işte kurumların, kurum yöneticilerinin, kurumların bir arada aynı masaya oturması gerekiyor. Yani hani şey hep beraber ya burada çok daha net. Çünkü bizim bir kültür politikamız, kültür sanat alanı, çalışanlarını koruyan ve geliştiren, buna yatırım yapan bir kültür politikamız olmadığı için Türkiye'de dolayısıyla bizim bir araya gelip bunu talep etmemiz gerekiyor. Yani hani Onun içinde müşterekte müşterekler en azından buluşabiliyor. Yani şu Covid sürecinde bütün kurumlar tabii ki haklı olarak önce namıp, yani izledik Hı -hı. ne olacak diye. Ama bundan sonra bundan ders alıp hani işte galeri, müze, işte ne bileyim vakıf, dernek ne varsa yan yana yani hepimiz bir araya gelemiyorsak böyle küçük çemberlerin bir araya gelip ortak kararlar, ortak fonlar kendilerine oluşturması, sonra da bunların kesişmesi gerekiyor gibi geliyor bana. Yani böyle bir yapı biraz inisiyatifler arasında bu, bu işliyor. Hı hı. Mesela yani hani İzmir'de bizim Daha evde... Daha göz aslında bir diyalog kurulabiliyor çünkü. Aynen öyle yani böyle bir dikeyde bir hiyerarşi yok. Hepimiz yatayda ve aynı çünkü problemler hep aynı hı hı. yani. Hani bir galerinin de derdi aynı, bir müzenin de derdi aynı. İşte hepimiz inisiyatifin derdi de aynı bir noktada baktığın zaman. Şey bana çok romantik geliyor. Özellikle hani bu Covid sürecinde sanat üretiminin şöyle değişmesi, böyle işte şey olması, <gülüyor> odaklanması falan filan. Evet, bunlar zaten var. Sanatı hiçbir şey durduramıyor. Ama ee, bir de realitemiz var, hani gerçekliğimiz var. Ona da bir dönüp artık hani böyle halının altına süpüremiyoruz artık bence bu ee, bizim alanımızdaki güvencesizlik meselesine. Hani omuz belki buna bir adım olabilir diye düşünüyoruz. Tabii ki dediğim gibi yine ekonomik ihtiyaçlar üzerinden başlamış, kurulmuş bir şey. Senin de dediğin gibi o metne bile o kadar iktidar gibi kullanmasın, işte şiddetsiz iletişim olsun vesaire gibi şeylere de dikkat ederek çok basit, destek al, destek ver mekanizması. Dilediğiniz kadar destek olabiliyorsunuz, 30 Hazirana kadar destek almak için başvurabiliyorsunuz herhangi bir kriter yok. Görsel sanatlar alanında çalışanların, emekçilerin başvurmasını öngörüyoruz. Burada tabii hani o ihtiyaç meselesini de gözeterek başvuruların gelmesini biliyoruz ama yani nasıl olacaksa göreceğiz. Ve dediğim gibi de hani 15 Temmuz'dan itibaren gelen destek ve başvuran destek alacaklar karşılaştırılıp Gelen desteğe göre, destek veren sayısına göre e, bir bilgisayar yazılımı e, üzerinden bir algoritma üzerinden seçim yapılarak eşleştirme yapılacak e, ve Ağustos'ta yani Ağustos'a kadar destekler ulaştırılmış olacak. Sonra ikinci periyod başlayacak. O çok önemli sürdürülebilirlik de bu anlamda aynen çok önemli. Aynen öyle. Ve ikinci periyotta aynı kolaylaştırıcılar olmayacak, yeniler <gülüyor> olmayacak, yeni gönüllüler olacak. Kaç kişisiniz Salih? Ah nasıl bir ekistan? Şu bahsedin? anda. 5 kişiye. Yani gönüllü olarak destek vermek isteyenlerde açık tabii, mısınız mesela? Tabii Kesinlikle. Mail atabilirsiniz omuz.iletisim.etcimail.com'dan at e, ne destek veri yani size işte böyle logonuzu işte logonuzu değiştirmek isterseniz buradayım diye mail atan. Çok da işte çok gölünün, da güzel bir logonuz var. <gülüyor> evet. Yavuz Parlak'ın e, hmm, işi. Harikulade. Şu anda kolaylaştırıcı ekibinde Yasemin Özcan, Banu Cennet oldu, Selim Sancaktar eee yunusparlar ve ben varım. Ee, ama yani senin demin dediğin gibi yani süreçte çok daha fazla insan var. <gülüyor> ee, fikir alışverişinde bulunduğumuz çevirilerde bize yardımcı olan e, işte web sitesinin tasarımı, uygulaması, işte defalarca metni yollayıp sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Anlaşılır mı? Bu kelime oldu mu diye sorduğumuz böyle bir sürü arkadaşımız var ve bu toplantılar devam edecek. İşte şey daha da geliştirmek, dönüştürmek için küçük bir ek, onu atlamayın. Ee, Türkiye'de yaşayan göçmen sanatçılar da başvurabilir, Hı, Çok önemli. web sitesinin İngilizcesi de var. Ee, Ama Türkiye'de yaşamak belirleyici herhalde bu anlamda Evet, yani, yani Türkiye'de olmak önemli ve şeyi Yani yurt dışında yaşayan Türkiye kökenli bir sanat emekçisinin başvurması söz konusu mu diye soranlar 1 TL ne işine yarayacak yurt dışında yaşayan birinin diye. Yani bunu açıkçası güzel bir soru, düşünmediğimiz bir soru. Ama sorgulamıyoruz genelde. Yani aslında sorgulamıyoruz, Çok yani bir kriter değil. Arada da kalabiliyorlar çünkü ne Aynen. o ülkelerdeki sanatçılara yönelik fonlara başvurabiliyorlar eğer onun vatandaşı ya da bir şeyleri yoksa Önceki orada. Önceki periyotta mesela İngiltere'de yaşayan bir sanatçıya destek gitti. Hı hı hı. E, çünkü Türkiye'de bir depo kiralamış ve kirasını ödeyemiyor ve bir <gülüyor> şey bir şeydi. Ee, hani göçmen olanlar da başvurabilir. Bir şey, bir de e, yurt dışından e, destek vermek isteyenler olabilir. Çok iyi. Türk Lirası olarak kabul ediyoruz. Aynen, aynen. Onu yani, öyle. Yani siz İngiltere'de yaşayan biri için 10 pound. Yani hani e, pardon 100 pound oluyor 100 TL bir destek. Onu da önemsiyoruz. Ee, ya da işte ne bileyim Herkes birazcık aslında kendi kanalları üzerinden bu desteği yaymak üzere çalışıyor. Ve kendi adınıza yani omuz adına aslında ödeme kabul etmiyorsunuz. Bu bir bağış yardım çağrısı komisyonla alakalı bir durum kesinlikle değil. Burada onu vurgulamış olalım. Hı hı. Destek verenlerin destekleri doğrudan destek alanlara bir algoritma yoluyla tamamen verilmiş belirlenerek, yani evet. kurallık gibi düşünebilirsiniz, belirlenerek ulaştırılacak diyelim. Son olarak kalan birkaç dakikamızda size, keşke daha çok vaktimiz olsa diğer örnekleri de konuşsak ama size böyle bir e, ilham verdiğini de söylediğiniz esas hmm. e, Relief'e evet, Relief de bir e, referansınız var. Belçika'da benzer ihtiyaçlar Aha. için oluşturmuş bir fon bu. E, onunla ilgili o neler da da söylemek istersiniz? <gülüyor> Başka'da yine bir grup sanat emekçisinin başlattığı Covid sürecinde bir yapı. Onlarla çok fikir alışverişinde hı hı. bulunduk. Tabii oranın ülke koşulları ve burası, onların biraz daha böyle seçenekler verdiği, destek olmak için ve destek almak hı hı. için öyle bir yapısı vardı. Şey Para rakamları farklı farklı kategoriler de kategoriler vardı. Değil mi? vardı. Ama bizde böyle pek uymuyordu. Yani onlarda böyle 50 euro, 100 euro, işte 500 euro gibi seçenekler vardı. Şimdi Türkiye'ye geldiğimiz zaman 50 lira, 100 lira, 500 lira bir şeyi karşılamayacağı ve tek seferlik bir şey olacağı için yani destek alan da o seçeneklerden birini seçerek başvurabiliyor. Destek veren de... Omuz daha yalın ve daha basit olmuş bu konudan aslında. Aynen. <gülüyor> Onun dışında da tabii şey konusunda bize çok destek oldular, yani teknik nasıl işliyor. Hı. Yani o çünkü ciddi bir iş gücü gerekiyor. O Formların toplanması, aktarılması, eşleştirmeler, kurallar falan filan. Orada bize çok yardımcı oldular. Onlardan aldığımız teknik bilgiyle işte Kaan Fıçıcı, gene sanatçı hı hı. ve sanat yönetçisi, grafik tasarımcı o web sitesini uyarladı bir şekilde. ve şey. Onların öyle bir ilhamı var. Bize çok yüreklendirdiler bir de. Ee, hani hem düşünsel anlamda destek oldular, hem maddi anlamda destek oldular. Böyle şey, kardeş, şey. Onlar da omuz verdiler yani aynen tam olarak. Öyle, aynen öyle. Ee, o yüzden destek almak için de, destek vermek için de e, omuz.org'ye bakabilirsiniz. Harika. Benimle iletişim kurmak isterseniz de omuz.iletisim@gmail.com mail atabilirsiniz. Bizi gördüğünüz yerde sorabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ve yayabilirsiniz. Harika. Çok teşekkürler. Bu programda bunun için küçük de olsa bir vesile olsun. Önümüzdeki aylarda tekrarda hatırlatmak üzere diyelim. Harikadan Sanat programına Salih Ayağuz'a teşekkür ederek bu haftalık kapatalım. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Harikadan Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.